Tezahür İstanbul tiyatro hayatı üzerine gündelik konuşmalar Peace, relax. Hazırlayan ve sunan Gül'in Dede Tekin Tezahürden herkese iyi akşamlar bu hafta tezahürde e, tiyatro kooperatif alıyoruz yeniden. E, pandeminin başında en son kendileriyle görüşmüştük. Bu, e, bu sefer aslında keyifli bir şey için yaz buluşmalarını konuşacağız. Ama öncesinde e, bu bir buçuk senede tiyatrolar neler yaşadığı, neden yaz buluşmalarına ihtiyaç duyuluyor, tüm bu organizasyonları ve işte yaşadıklarını tiyatroların içinde bulunduğu biraz daha anlamak için e, İraz Yöntem Kooperatif olan İraz Yöntem konuğunu hoş geldin Iraz. Hoş bulduk teşekkür ederim. Ee, yani girişte de belirttiğim gibi bir buçuk senedir biz birçok bir program yaptık. Bunlardan birinde siz de vardınız. Ee, zor bir buçuk, zor bir pandemi dönemi geçirdi. bir buçuk senesi geçti tiyatrolar hala da devam ediyor ne yazık ki sıkıntılar. Ee, o yüzden bu yaz buluşmalarına gelmeden önce neler oldu, kooperatif neler yaptı, tiyatrolar neler yaşadı, biraz senden dinleme şansımız var mı? Elbette yani aslında gerçekten ne kadar uzun bir sürenin geçtiğini böyle üst üste koyunca anlıyoruz tarihleri. Evet, evet. Çok enteresan ve bir yanıyla da çok hızlı geçti. Geçiyor hala belki de iyi ki öyle oluyor. Aksi takdirde bu mücadelenin içinde olmak çok daha yorucu hale gelirdi diye düşünüyorum. Bu bir senenin içinde seninle de en son bir araya geldiğimiz bir senenin içinde aslına bakarsan o kadar çok şey yapmışız ki. Ee, bir faaliyet raporu yayınladık. İnternette meraklıları onu da tiyatrokooperatif.org sitesinden de bulabilirler. Biz ikinci genel kurulumuzu gerçekleştirdik 6 Nisan tarihinde ve yönetim kurulu yine e, yola devam ediyor. Ortaklarımızın da kararıyla. Ve bu anlamda ikinci genel kurula kadar olan bütün yaptığımız çalışmaları bir faaliyet raporuyla derleyip topladık. Ve biz de gördük ki Gerçekten aslında ne kadar çok şey olmuş, ne kadar çok şeyler yapmışız. Ee, bu süreç içinde ne yazık ki kaybettiğimiz sahnelerimiz oldu, kapanan sahnelerimiz oldu ve bunlar bizim içimizi çok acıtıyor. Ee, ve bundan sonrasında başka sahnelerin kapanmaması için çok büyük çabalar harcıyoruz, harcadık, harcamaya da devam edeceğiz. Bu anlamda e, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile olan görüşmelerimiz de devam ediyor. Çünkü aslında bildiğin gibi biz kooperatifi hep şöyle tanımlıyorduk. Kısa vadede tiyatroların gelirlerini arttırmaları için çalışmalarda bulunmak evet. hedefler, orta vadede... E, Kısa vadede maddi yükü hafifletmek, evet. orta vadede gelirlerini arttırmak, uzun vadede yasal mevzuat değişikliği için çalışmalarda bulunmaktı. Bundan da kastımız uluslararası standartlarda alanımızı 21. yüzyılda modern dünyada tiyatro yapılan bir alana dönüştürmekti. Fakat bu pandemi süreciyle bayağı öncelik kazanmış oldu. Ee, 14 Mart 2020'den itibaren Kültür ve Turizm Bakanlığı'yla çeşitli toplantılar yapıyoruz. Hatta sonrasında bir Kültür Bakanlığı bünyesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde özel tiyatrolar çalışma grubu kuruldu. Hemen hemen neredeyse her ay düzenli olarak bakanlıkla bu toplantılar devam ediyor. Ve biz en son bu mevzuat önerilerine dair dosyamızı sunduk kendilerine. Hem Türkiye'deki diğer kooperatiflerle biz bunlara... Tiyatro Kooperatifleri Birliği girişimi diyoruz artık. Bir tek Akdeniz Kooperatifi kaldı, o da kurulmak üzere. Ve aynı zamanda çalışma grubuyla e, hazırladığımız dosyayı paylaştık. Son derece olumlu karşılandı. Sonra bakanlığa sunduk. Bakanlık tarafından da olumlu karşılandı. Hı hı. Ve e, geçtiğimiz hafta İstanbul'da yeniden bu çalışma grubu e, Bakan Yardımcısı Özgür Özkan Yavuz Başkanlığında yeniden toplandı hı hı. ve orada bir yol haritası ortaya kondu. Hı hı. Bu aslına bakarsan bizim için son derece heyecan verici bir durum. Çünkü gerçekten uzun yıllardır üzerine tartıştığımız tiyatroların özel bir statüye sahip olması meselesi, hı hı. dünyada birer sanat kurumu olmaları ama Türkiye'de herhangi bir şirket statüsünde bulunmaları... Esnaf gibi bunu, Esnaf da değil, tacir statüsündeyiz Doğru. aslında. Yani esnaf olarak kayıtlı olanlar da var ama şimdi Kültür Bakanlığı'nın bu yaptığı şeye bir veri tabanı oluşturdu artık. <gülüyor> tiyatrolar kayıt işlemi yaptırıyorlar oraya devlet desteğinden faydalanmak isteyen tiyatrolar özellikle. <gülüyor> Fakat buradaki standartizasyon çalışmasını başlatmış olduk. Hı hı. Ee, hem bu alanın sınırlarının çizilmesi, bir faaliyet olarak tiyatronun ve mekanlarının tanımlanması ama buradaki tanımların hiçbiri estetik ya da felsefi tanımlar olmaksızın son derece somut, ölçülebilir e, bir takım sınırlarla belirlenmesi, bunu diğer sektörlerden ayrılması ve dolayısıyla bir toplumsal fayda üreten Toplum yararına çalışan birer kurum haline dönüşmeleri için, birer sanat kurum haline dönüşmeleri için çalışmalara başladık. Şimdi bu konu hakkında bir dosya hazırlıyoruz daha detaylıca. İlgili birçok mevzuatta hangi maddelerin bizim önümüzde engel olduğu, hangi alanlarda emsal teşkil eden konuların bize örnek olabileceği olumlu anlamda. Dünyadaki örneklerle kıyaslayarak, nasıl bir alan test edilmesi gerektiği, bunun içinde en önemli konu tabii ki vergilendirmeler. Evet. Bizim herhangi bir şirket olarak vergilendirilmememiz biraz üzerimizden bu yükün alınması ve sonrasında sigortalanma modeli üzerine de bir çalışma gerçekleştirilecek konulardan bir tanesi de bu. Bunda da sendika ile birlikte çalışıyorduk zaten. Evet. E, artık telif hakları genel müdürlüğü de o masada, orada da. ...çalışıyor olacağız beraber. Yani aslında bakarsan Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bünyesindeki birçok oluşumla birlikte çalışıyoruz. Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, Hukuk Genel Müdürlüğü de var artık bu çalışmaların içinde. Biraz hayalini kurduğumuz şeye doğru yaklaştığımızı hissediyorum. En azından somut bir adım atıldı bu yolun e, tesis edilmesi için. Tabii işte bu ala bu arada buraya gelene kadar çok kayıplar yaşandı. Çok acılar çekildi. Çok borçlandı tiyatrolar. Şimdi yeni yeni <gülüyor> e, sahneler açılıyor. Yeniden seyircilerle buluşuyor tiyatrolar ama bugüne kadar bu zorlukları yaşadı tiyatrolar. En büyük arzumuz bundan sonra artık hiçbir tiyatronun ola, yani olabilecek her koşulda bütün negatif koşullarda bir daha bunları yaşamaması üzerine yani burada devlet desteklerinin arttırılması ve çeşitlendirilmesi, sanata olan bakışın e, biraz daha farklı bir alanda tanımlanması, biraz bakışı o yöne doğru çevirmek gibi gibi e, ve Türkiye'deki çok çeşitli tiyatro alanlarından insanlarla birlikte bu yolda yürüyoruz. Bu anlamda çalışmalarımızı bütün sorumlu olduğumuz paydaşlarımızla paylaşıyoruz, bileşenlerimizle de paylaşıyoruz ve ilerlemeye çalışıyoruz. Bu aslında bu sürecin bizim için en hani olumlu giden tarafı belki de bu oldu. Peki yani muhtemelen siz tabii ki bunların bu kadar içindeyken konuşuyorsunuz ama en büyük sıkıntı da bu devlet destekleri verilirken yani pandemide destek almak devletin destek verdiği çok bir alan olmadı ama destek alabilmek de büyük bir sıkıntıydı ya hani bütün sigortaları ödenmiş olacak vesaire gibi bunlarla ilgili çalışmalar yapılıyor mu? Çünkü hani sahnelerin bir şekilde nasıl hayatta kaldığını da biliyoruz yani borçla yürüyor bu sahnelerdeki hayatta. O konuda da bir çalışma var mı? Çünkü en çok şikayet edilen şey şey buydu. Şikayetlemeyim de haklı olarak isyan edilen değil. E, devlet mekanizması şöyle çalışıyor. Biz de tabii ki bütün bu sürecin içinde bunları yaşarken ve emsallerini araştırırken de öğrendik. Hı hı. Devlet borcu olana destek olmuyor. <gülüyor> e, genel bir evet. kural bunun sadece. Evet onu bize biliyorum özgür ama hani bununla ilgili değil. hani tiyatroda evet. özel bir şey olabilecek mi? Hani en azından bu Evet buna da dair de yani sonuçta hani burada bir şart olarak vergi ve sigorta borcu yoktur şartı aranıyor. Hı hı. Biz şöyle bir öneride bulunduk. Borcu olsa dahi belki belli bir orana kadar hı hı. E, en azından bir başvurunun önünde engel olmamasın. Hı hı. Yani çünkü sonrasında yapılandırmalar çıkıyor biliyorsun senin evet, de. Aynen. Dediğim gibi ara ara zaman zaman. E, belki bir önden mahsuplaşma yapılabilir gibi bir takım... E, Önerilerimiz var elbette bu konuya dair de yani bir şart olarak olmaması, buna rağmen başvurabiliyor olmaları, eğer o destekten faydalanabileceklerse belki mahsuplaşılması gibi önerilerimiz de bizim var. Bunları hani tabii ki bazı durumlar böyle bütünleşik olduğu için bir anda... Parmak şıklatınca evet. değişemiyor olabilir. Evet. Ee, biz topluca bir dosya hazırlıyoruz. Tabii ki çok küçük adı. Yani insanlık için küçük ama belki <gülüyor> bizim için çok büyük. Ya, uzun, kısa vadede bir şey e, elde edilemiyormuş gibi gözükmekle beraber uzun vadede çok şey elde edilebileceği gözüken bir e, faaliyet raporu aslında. Doğru mudur? Evet, evet. Yani o yüzden... Çalışmaktan ve e, çabalamaktan asla vazgeçmemek gerekiyor Hı. çünkü hep bunu söylüyoruz yani biz yıllarca örgütlenemediğimiz evet. üzerine evet. sohbet ederdik biliyorsun. E, örgütlendik ve Türkiye çapında da bu anlamda başka kooperatiflerle de örgütleniyoruz ve bu çok heyecan verici bir şey hep onu diyorduk 10 On yıldır örgütlenmeye çalışıyoruz diyorduk. Yani, Şimdi artık en az 10 yıl sonrası için çalışıyoruz yani Zaten ortak diyoruz. kanı en başta senin de söylediğin gibi hani bir sürü ya örgütlenilmese bile atıyorum ki örgütlenmek en şeyin başı ama bir şeylerin e, değişmesi gerekiyor. İşte bunlar için birileri bir araya gelmeli deyip deyip ama öyle her herkes... O, o kim yapacak mı soluyu beraber ötelediği şeyler, o vergilerin azaltılması vesaire. Böyle pandemi dediğin gibi her şey vesile oldu galiba yani böyle kötüden iyilik çıkarmak gibi mi nasıl nasıl diyeyim bilemedim yani. Evet öyle her şeyin bir hayri vardır evet. derler yani. <gülüyor> yani buradan yaklaşmaya çalışıyoruz çünkü bizim e, hiçbir şekilde unutuz olmaya zamanımız. Ve lüksümüz olmadığını aynen. düşünüyorum açıkçası. E, herkes kendi kapısının önünü süpürsün derken bizim kapımızın önünde burası. Dolayısıyla biz de burayı aynen. süpürmekle yükümlüyüz. Aynen, aynen. Ve sonra orayı temizledikten sonra orayı güzelleştirmekle ve illeştirmekle yükümlüyüz. Sadece tiyatro kooperatifi ve ıraz olarak söylemiyorum. Her bir vatandaş olarak kendi kapımızın önünü süpürmekle yükümlüysek o dirayeti ve e, o azmi sergilemek mecburiyetindeyiz. Çünkü başka türlü evet. kendimiz için ve özellikle bizden sonraki nesiller için faydalı birer insan olmayız. <gülüyor> ben böyle düşünüyorum. Ee, bu Pandemi döneminde şeyi de gördük aslında. Bir sürü sanat alanı var ama tiyatro çok başka bir yerde duruyordu. Dayanışma anlamında, kolektif üretim anlamında. Ee, birbirlerine, yani birbirinize e, ve seyirci de aynı şekilde e, sahip de çıktınız bir taraftan. Ne kadar bu e, hayatları ya da o sahnelerin bir arzlarını kurtaramamış olsa da sürekli kolektif iş yapıp birbirlerinin ürettiği ürünleri satın alarak ayakta kalmaya destek anlamında tiyatro gerçekten heyecan verici bir dayanışma da gösterdi şimdi istersen şeye geçebiliriz buradan bu dayanışmanın belki bir parçası olarak yaz buluşmalarından bahsedebiliriz yaz buluşmaları da gene birçok tiyatronu o detayları sen verirsin diye girmiyorum ama birçok tiyatronun ayakta kalabilmesini sağlayan çalış oyunlar sahnelenecek nedir yaz buluşmaları anlatabilir misin? Yaz buluşmaları, e, şuradan başlayayım. Tiyatro kooperatifinin içinde bizim çeşitli çalışma gruplarımız var. İhtiyaç halinde doğan. Hı -hı. <gülüyor> sonra görevini tamamladıktan sonra... Çemberler. Evet. Bunlardan. Evet, ufak çemberler var. E, ve bunlar gönüllülük esasıyla çalışıyorlar e, bu gruplar. Daha öncesinde Kültür, Bakanlığı Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın işte dijital e, destek... ...projeleri çıktığında... ...ona dair de bir çalışma grubumuz vardı. Hı hı. Şimdi bu şeyler üzerine çalışan... ...işte hukuk grubumuz vardı. Ve bir de artı sezon çalışma grubumuz vardı... ...geçen sene kurulan. O da bizim... ...yani çok şahane bir isimdi o bizim için. Çünkü artı sezon neydi? İşte geçen sene pandemi yaşadığımız için... ...ilk yazın açıldığında... hani ...bizim sezonumuz aslında... Ekim'de başlar ya... Hani ...buna da bir artı sezon... ...diyelim diye kurulmuştu. Ve orada geliştirilen fikirlerden biriydi bu sene ilk defa bunu gerçekleştirme fırsatı bulduk. Ee, gerçekten çok zor bir süreçmiş. Çünkü e, yani 3 ayrı lokasyonda yaklaşık 2 aya yayılan bir program var. Burada da tiyatro kooperatifi ortaklarının e, var olduğu bir etkinlik dizisi diyelim biz buna. Evet. Kenarbahçe Parkı'nda bu şu anda hali hazırda başlamış olan işte şey, çocuk oyunlarının olduğu bir takvimimiz var. Sonrasında da e, Caddebostan Sahil Amfiteyatro'da ve sonra da Ateşehir'de Deniz Gezmiş Parkı'nda olacak. Böyle bir üç ayaklı programımız var. 2 Ağustos tabii 25 ama... Eylül değil mi? Tarihleri de bir hatırlatayım. Istedim. Evet 2 Ağustos 25 Eylül hatta şöyle söyleyelim. 2 Ağustosla ile 11 yani 2-11 Ağustos'ta Fenerbahçe Parkı'nda sadece çocuk oyunları Hı -hı. saat 19'da başlayan Hı -hı. Evet. bir program. E, 17-31 Ağustos'ta e, Anadolu Efes Mavi Sahne desteğiyle Cadde Bo'stan Sahil Amfiteyatro'da yetişkin oyunlarıyla. Evet. 10-25 Eylül'de de Ateşehir'de Deniz Gezmiş Parkı Amfiteyatro'da itişkin oyunlarımızın başlama saati 21 biletlerde mobilette satışta bunu da söyleyeyim hatta bilet alırken destek bileti seçenekleri de var hatta oyuna destekçi olup adınızı yazdırma imkanınız da var bunu da eğer incelemek isterlerse mobilet üzerinden bütün hem programı takip edebilirler hem de çeşitli destek biletlerini de inceleyebilirler Burada tabii aslında kooperatifte nasıl bir işbirliği ve dayanışma ruhunun olduğu ortaya çıkmış oldu böylelikle. Ee, biz belediyelerden hiçbir şekilde nakdi destek almadık. Burada Kadıköy Belediyesi, Atışehir Belediyesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi desteği var. Hı -hı. Ee, onlardan mekan desteği ve aynı destek aldık. Ee, Caddebostan, Anadolu Efes sponsor oldu. Hijyen sponsorumuz Konix oldu. Birlikte üreten, senin de dediğin gibi tiyatrolar kolektif çalışan evet. e, oluşumlar yapıları geleği Fakat burada 30 tane tiyatro bir arada çalışıyor. Evet. <gülüyor> Ve bu gerçekten muazzam bir çaba. E, bütün gelir tiyatrolara kalacak elbette Hı. burada. Elde edilen bütün gelir. E, yani çok muazzam bir hani şey mi olacak? Tiyatroların hayatını kurtaracak bir meblağ çıkacak ortaya? Hayır. Keşke çıksa Hı. ne kadar güzel olur. Keşke. Ama artık seyirciyle buluşmak yani bizim yaptığımız hiç biz oyun yani ben bir oyuncu olarak da hep bize şunu söylerler ya bir ara verdiğiniz zaman sahneye çıkmak bisiklete binmek gibidir. Evet. Unuttuğunu zannedersin ama yeniden üzerine çıktığında o bisikletin bazen düşersin, bazen kalkarsın ama devam edersin. Ee, bizim mesleğimiz bu. Yani hani fırıncılar nasıl ekmek yapıyorlarsa biz de oyun oynuyoruz. Ve dolayısıyla sadece bir et, yani eğlence etkinliği olmadığını da sürekli hani hep Yaptığımız konuşmalarda hatırlarsan yıllardır Aynen. aynı kurduğumuz bir takım cümleler var. Aynen. Dolayısıyla e, biz artık işimizi yapmak istiyoruz. Yap, yapıyoruz ve seyircinin de bunun ne kadar özlediğini farkına varıyoruz. Çünkü aslında söylediğimiz şey yine gerçekliğini gördü, karşılığını buldu. Hı. Tiyatro iyidir, iyileştirir, bütünleştirir, birleştirir. Bütün bu yaşadığımız süreç içinde şimdi çocuk oyunlarında görüyoruz ki ee, ve bu yangınlar sebebiyle de elbette insanın içi çok buruk oluyor. Yani bir buçuk yıldır hiçbir şekilde faaliyet gösteremeyen bir alan faaliyet gösteriyor ve bunu duyuramıyor bile. Evet çünkü e, başladığı anda başka bir felaket ülke, ülkesi olunca. <gülüyor> evet ama e, iyi ki çocuk oyunlarıyla başlamış programımız. Çünkü bence biraz olsun çocukları o gündemden uzaklaştırabilmek evet. de aslında sanatın ne kadar önemli bir hayatımızda yer tuttuğunu... Bize gösteriyor. Aynen, aynen. Yani onların bakış açılarını birazcık başka yöne çevirmek, onların ruhlarının, zihinlerinin iyileşmesi ve arınması için bir takım katkılarda bulunabiliyor olmak çok değerli de bugünkü bu, sözünü kestim ama bu bir buçuk sene hani benim de oğlum olduğu için biliyorum çocuklar için gerçekten alıştıklarından çok daha sert geçti yani farklı bir ekrana bağımlı halde o yüzden böyle insana temas ettikleri işler çok daha kıymetli oluyor tiyatroda onlardan biri evet zaten. evet bir de artık çok açıklar her şeyi duyuyorlar evet. her şeyi görüyorlar her şeyi biliyorlar evet. ve mesela şimdi işte bir buçuk yıl boyunca sadece pandemi, maske, hani aşı duydular. Şimdi bir haftadır sadece yangın, kül, ben hani şey diyorum, Evden de çalışmaya devam ettiğim için yani daha önce öyle değildi ve yani ben onun, yani benim yetişkin dilime çok fazla maruz kaldı. Benim bütün iş konuşmalarıma, her şeye. O yüzden biraz kendi dillerinde iletişim kurmayı hatırlamaları da çok iyi olacak yani. Evet ve biz görüyoruz ki hakikaten e, bugüne kadar oynanan bütün oyunlar bu anlamda son derece olumlu karşılandı. E, son derece talep gördüğünü fark ediyoruz. İşte diyoruz ya hepimizin buna ihtiyacı aynen, var. Aynen. E, bir nebze olsun ekonomik olarak da bir katkı sağlamak. Çünkü kooperatif bizim kooperatif kurma amacımız da bu. Yani, yani ne dendenlik ya da vakıf değil. Hem bir dayanışma örneği hem bu dayanışmanın içinde birlikte üretebilme kabiliyetine sahip olmak, ekonomik olarak da üretebilme kabiliyetine sahip olmak. Dolayısıyla ilk kooperatif e, oluşumunu tercih etmişiz evet. kendimize model olarak. E, çünkü diğer kooperatifleri de görüyoruz. Onlar da e, kendi bulundukları bölgelerde yapıyorlar mesela. Yani Son Karadeniz Tiyatro Kooperatifinin de bu anlamda yaptığı bir şey var, etkinlik var Güney Myanmar'ının da var. Bunlar çok önemli. Sonrasında tabii ki arzu ettiğiniz şey bunların çok daha büyümesi, yükselmesi, birleşip daha da kocaman bir şey haline gelmesi. Çünkü önümüzdeki sezonun nasıl olacağını bilmiyoruz açıkçası. Ben bir de normal o da... biliyorsun pand... <gülüyor> Sen sözünü kesiyorsun Zeynep Hanım. Rica ederim. Pandemi başladığından beri her şeyi günlük olarak yaşamak zorunda kalıyoruz. Çünkü bir bilinmezle karşı karşıyayız. Hani öğrenmeye başladığımız noktada başka bir bilinmez devreye giriyor. Denklem sürekli karmaşık bir hale geliyor. Dolayısıyla bizim de motive olmamız lazım. Ayakta kalabileceğimizi yeniden hissetmemiz ve fark etmemiz lazım. Ekonomik olarak da bunun sürdürülebilir bir hale gelmesi için biz üzerimize düşen bütün sorumluluğu yerine getiriyoruz. bütün koşulları işte o hijyen koşullarını, ...her şeyi yerine getiriyoruz... ...yapıyoruz... ...işte aşılarımız oluyoruz... ...ve geri kalanı birazcık topluma bırakıyoruz... ...artık toplumun da yapması gereken şeyler var... ...sadece yönetimin... ...yapması değil... ...toplumun da yapması gereken şeyler var... Bu süreci birlikte atlatacağız ama sanırım şey soracak. Yeni sezonda bizim neler bekliyor? Ya e, e, evet Doğru yani şey e, e, evet evet yani seni yakalamışken e, insanların şimdi açık havada yaz buluşmaları devam edecek 25 Eylül'e kadar ama sonra sahneler açılacak ve kapalı alanlarda izlenmeye başlayacak. Hani biraz insanların içinde rahatlatacak atlatacak bir şeyler var mı sende diye onu sormak istedim. Ben gidiyorum. Benden senin... yana sorun yok. <gülüyor> Ee, biz bu sürecin başından beri dünyayı takip ediyoruz ve oradan tabii yani bizden daha önce yaşadıkları için e, takvimsel olarak ve yurt dışında birçok artık şey özellikle İngiltere'de biliyorsun açıldı evet. çünkü bu aşı ...planma mevzusu çok önemli çünkü şunu gördük yani bu artık şu anda ölümlerin önlenebilir olduğu bir hastalığa dönüştü. Neden? Aşı sayesinde. Evet. İşte bütün dünyada sadece Türkiye'de değil bütün dünyada da e, ilgili makamların ve doktorların söylediği şey e, hastalığı ağır geçirenler ve artık hastalık yüzünden kayıplar... Aşı olmayanlar evet. arasında oluyor %90'dan daha fazla bir oranda. Bu evet. Zaman zaman %99, zaman zaman %95 diye çıkanıyor. Evet. Dolayısıyla bilinçli insanlar olarak yani bilime inanmamız gerekiyor ve çok basit bir soru var. Ee, ölelim mi evet. yoksa... Bunu engelleyen bir bilimsel gerçekle birlikte hayatımıza devam mı edelim? Aynen. Bence bu sorunun cevabı çok basit. Evet, Dolayısıyla dünyada da buna dair bir takım çalışmalar yapılıyor. İşte kapalı alanlarda yapılan etkinliklerde ya aşılı olmak ya da içeriye girmeden önce bir takım testler var. Sadece PCR testleri değil, hızlı, hızlı test kitleri var, farklı farklı testler var. E, geçenlerde hatta Sağlık Bakanı da bu konuya dair böyle bir şey olabilir diye bir açıklama yapmıştı. Onları da takip ediyoruz elbette. Bu birazcık da kurumların da tasarrufuna kalabilir. Peki şu anda ee, bir yasal eğer, olarak bir şey getirildi mi? Tiyafı yok olur. hayır yasal olarak bir mecburiyet yok. Hı hı. Ee, kurumların bazıları bildiğim kadarıyla kendi çalışanlarına ve seyircileri için hani bir takım kurallar koyma niyetindeler ve hedefindeler. Bunlar elbette her bir kurumun kendi davranış biçimini ilgilendirir ama dediğim gibi yani Bilim diye bir gerçeklik var ve hayatımızı kolaylaştıran da bir gerçeklik. Aynen. Hayatımızı sürdürmemizi de sağlayan bir gerçeklik. Dolayısıyla bilim insanlarına güvenmek gerekiyor. Birazcık hikayeci toplumuzdur ya biz. Aynen öyle. Kurafelerden uzak durmak Aynen gerekiyor. <gülüyor> e, dolayısıyla böylelikle aşabiliriz elbette. Ama bilmiyorum tabii yani mesela İngiltere'de de bir dönem yine bu aşılanma oranı yükseldikten sonra vakalar çok yükseldi ama ölüm oranları nesip evet. eten hiç o kadar yükselmedi S evet, geçtiğimiz kıyasla. Demek ki bir işe yarıyor bu durum. Evet. E, dolayısıyla hani belki bu anlamda yeni tedbirler alınabilir ya da bu tedbirler kurumların tasarrufuna bırakılabilir. Orada da her kurum tabii ki e, kendi sorumluluğunu kendi üstlenecektir. Bu anlamda biz de hali hazırda e, henüz yaz buluşmaların organizasyonumuzla ilgilenirken ve bunu devam ederken daha çünkü 25 Eylül'e kadar çok zamanımız var. Elbette dünyayı da, ülkede olan gelişmeleri de bu anlamda takip ediyoruz. Çok teşekkür ederim Biraz e, Eklemek istediğin son bir şey varsa son bir 30 saniyemiz falan çünkü biz, <gülüyor> dedim. Evet. <gülüyor> Çok teşekkür ederim. E, tiyatro bir meslektir. E, dolayısıyla bizler insanız. Hayattayız, varız, biz de varız şu hayatın içinde. Ama aynı zamanda doktorlar kadar değil elbette ama ruhumuzu da iyileştirip toplumsal olarak birbirimizi bütünleştiren bir iş yapıyoruz. Dolayısıyla e, tiyatro iyidir. Bütün tiyatrolar için, e, seyirci kitlesi neyse, gönlünüzün olduğu bütün tiyatroları desteklemeniz arzusuyla diyorum. Çok teşekkür ederim konu, konuğum olduğun için. Umarım e, daha sakin ve seyircisi bol, alkışı bol bir yıl olur tiyatrolar içinde. Biz orada olacağız. Umarım dinleyicilerimiz de birazcık da olsa e, motive olup e, yeni sezona bilet alarak başlarlar. Herkese çok teşekkürler dinledikleri için. Tezahür İstanbul tiyatro hayatı üzerine gündelik konuşmalar. Stifled, punished, Hazırlayan ve sunan. Gülin Dede Tekin